Efendim, perişan, efendim Türkiye Efendim. DTK Radyo'dur. DTK Radyo'dur. efendim. Ömer Pekin'le Erkeğin Sesi. Arkadaş bir adam her gün dayak yer mi ya? Bıktım abiciğim her gün dayak yemekten. Artık kadınlardan dayak yemek istemiyorum. Büyük karım bana bir koydu. Pencereden aşağı lan gırdı sokağın ortasına düştüm. <gülüyor> Nedir bu kadından çektiğim ya? Artık ben yapamıyoruz. Bıktım dayak yemedik. Yerim kalmadı. Yani koca mıyım? Şamar olan mıyım? Anlamadım. <gülüyor> Ömer Pekin'le erkeğin sesi. Erkekler bu program sadece sizin için. Ömer Pekin'le erkeğin sesi. Alo kardeşim mağdur erkek bulma koruma ve yaşatma derneği mi? Evet buyurun. Ya kardeş ben Ömer Pekin. Bizim erkeğin sesine şöyle mağdur biri lazım da elimizde var mı şeyler? Bir dakika kardeşim şimdi bir dakika bakalım bakalım evet. Ee, karısından dayak yiyen adam var elimizde. Ya ondan çok yaptık ya. Daha farklı böyle daha orijinal bir şey olsun. Aa, bir dakika bir dakika şimdi bekleyin biraz. Ya bugün biri geldi bize kaşınan bir adam olur mu? Kaşınan adam mı? Evet. Abi uyuz olmuştur o ya doktora gitsin ne yapayım ben onu? Yok abi yok. Bu uyuzluktan kaşımıyor. Adamın genel karakteri bu. Anladın? Ajitasyonu çok iyi abi bu. Dinleyiciyi ağlatır sızlatır falan işinize yarar yani. Tamam kardeş tamam. Ee, i̇yi gönder gelsin sen ya. <gülüyor> Ömer Pekin'le Erkeğin sesi Dinleyiciler bir Ömer Pekin'le Erkeğin sesinden daha hepinize sevgiler, saygılar, hürmetler. Ezilen, hor görülen, boynu bükülen, hakkı yenilen... Çeki karşılıksız çıkan, saçı çıkmayan, okey'e dördüncü bulamayan, halı sahada kalecisiz maç yapmak zorunda kalan erkeklerimizin sesi solu olmaya devam ediyoruz. Bugün yine çok mağdur, çok çok mağdur bir erkeğimizle beraberiz. Kendisi Ömer abi dedi, benim dedi sorunumu biz siz halledebilirsiniz dedi. Ama tabii biz prensimli bir programız, kendisini hemen kabul etmedik, hakkında derin araştırmalar yaptık, sorduk soruşturduk. Kovduk, kovuşturduk, hatta taktık, takıştırdık ve binlerce mağdur dinleyicimizin arasından kendisini seçtik sevgili dinleyiciler. Dinleyiciler kimileri vardır mutludur, hali vakti yerindedir, dört başı mamur yaşar, kimileri de vardır dertlidir, dört başı mağdur yaşar. İşte bu konuğumuz da o mağdurlardan birisi dinleyiciler. Kendisi sürekli kaşınıyor. Dediğine göre kaşınma hastalığı varmış. Evet, evet abi. Hem de nasıl, hem de nasıl. Allah, abi şuram kaşındı ya. Allah, ka kaşı abi, kaşsana şurayı. Evet, kaş, kaş, kaş, ka evet dinleyiciler, evet, evet. işte böyle. Kendi işte böyle sürekli kaşınıyor. Sadece kaşınmıyor, aynı zamanda da kaşıtıyor. O yüzden ara sıra böyle kaşımak zorunda kalacağız sıra bakmayın artık. Ee, neresi kardeş? Abi tam bak, tam şu iki küreğin arası. Şurası mı? <gülüyor> Orası tam. <gülüyor> kaş, kaş, kaş, kaş, kaş, kaş, kaş. Oo. <gülüyor> Maalesef dinleyiciler bir yandan taşıyacağız, bir yandan da konuşacağız. Çünkü zavallının, kaşıyacak de yok sevgili dinleyiciler. Azıcık da ki. kimse yok, kaşıyacak. Evet Ömer abi. Bu hayatta tek başımayım yazık ki. Millet işte başını kaşıyacak vakit bulamaz. Ben de kendimi kaşımaktan işe vakit bulamıyorum. Ömer Pekin'le erkeğin sesi. Peki sevgili e, konuğum, ya ne zamandır böyle kaşınıyorsun? Vallahi bilmiyorum abi abi. Küçüklüğümden beri böyle kaşınıyorum ben. Yani hem de olmadık zamanlarda olmadık yerde Mesela sokakta, otobüste, evde, her yerde Gerçekten zor, gerçekten zor dinleyiciler Allah zor. kimsenin başına abi, vermesin abi. Peki ne yapıyorsun böyle kaşıntı gelince? Şimdi illa kaşınmam gerekiyor tabii ki Ömer abi Kaşıntı gelince veriyorum arkamı elektrik direğine Kapıya veya ne bileyim böyle bir bina köşesine Böyle sürtüne sürtüne kaçıyorum sırtımı Sürtüne sürtüne bazen kedi koyuyorum sırtıma Kediye kaşıttırıyorum <gülüyor> Evet dinleyiciler kaşıyacak insan bulamadığı için kediye sırtını kaşıtırıyor. Evet, i̇şte evet. gerçekten de zor bir durum. Çok zor. Bazen kedi çünkü abartı hmm. o işi. Satıp kanıyor. Tırmalıyor mu? Evet. <gülüyor> Ama bak şöyle de bir şey var, mesela kedi bazen kesmiyor beni. Kedi kesmiyor. İstiyorum ki böyle bir aslan pelçesine e, şey yaptırayım. Hadi canım. Evet ama o da çok tehlikeli tabi. Ondan dolayı... Evet yaptım. dinleyiciler gerçekten evet. zor. Allah kimsenin başına vermesin. Evet. Ömer abi bak aklıma geldi. Bir keresinde mesela hiç unutmam. E, belediye otobüsüne kaşıntım geldi böyle bir anda. Evet. E, o dikine demirler var ya böyle hani tutunmak için. Ha böyle ayakta duranların evet. tutunacağı evet. evet. Ben ona sırtımı verip kaşımaya bir başladım. Ben kaşınmaya başlayınca yolcular kaçışmaya başladı. Sonra? Beni uyuz zannetmişler efendim. Bak, beni uyuz zannetmişler. Beni uyuz zannetmişler Ömer Bey. Kendilerine bulaşmasın diye yolcuların yarısı baş tarafa, yarısı arka tarafa doluştu. Ben kaldım ortada tek başıma. Ee, sonra ne yaptın? Sonra ilk tur yolcuların hepsi indi. Ben tek başıma otobüste böyle devam edip gittim. Hakikaten dinleyiciler onların yaptığı da ayıp. Çok yani çok ne ayıp. kadar korkak olduk sevgili dinleyenler. Lütfen etrafınızda böyle kaşınan biri varsa ona yardımcı olun, mutlaka, mutlaka. kaşıyın unutmayın ki bir gün siz de kaşınabilirsiniz. Ömer abi yine böyle bir gün yolda yürürken yine kaşıntı geldi bir anda. Bir bahçe kapsının köşe demirine sırtımı böyle verip kaşındım, kaşındım durdum. Sonra? eve gidince karımdan neredeyse dayak giyecektim. Niye? O demir kapıyı yeni boyamışlar Ömer Bey. Ceketim hepten böyle bir, bir güzel boya olmuş. <gülüyor> Gitti canım ceket, güzel ceket. Artık sokakta kaşınacağım yeri elimle kontrol etmeden kesinlikle kaşınmıyorum. Vay be! Peki bu yüzden dayak yediğin oldun mu öyle kaşıntı mı, yüzünden? Olmaz mı Merve Bey olmaz mı? Mahallede bir iki serseri var. Ben sürekli kaşındığım için ulan sen yine kaşınıyorsun galiba deyip böyle ben de evet kaşınıyorum ne var diyorum. Başlıyorlar ben dövmeye başlıyorlar ben dövmeye. Karakola gidip durumu komisere anlatıyorum. Ne dese beğenirsiniz. Ne diyorum efendim? Suç sende diyor. Sen de kaşınmasaydın diyor bana. Evet dinleyiciler duyuyorsunuz. Bu zavallı genç adam kaşındığı için dayak bile yemiş ve bu genci bu amansız hastalığından kurtarmak için şu andan itibaren yardım kampanyası başlattık. Tedavisi için tam 1 milyon dolar gerekiyor. Evet 1 milyon dolar. Hadi ya. Bağışlarınızı benim hesabım var. Oraya gönderebilirsiniz değerli dinleyiciler. Sen de sabah. Niye abi? Abi senin ne sabar ya yatırıyorlar. Sen de mi kaşınıyorsun yoksa. Ne demek oğlum senin hesaba? Ne yani bana güvenmiyor musun sen şimdi? Abi yanlış anlama da bu devirde babana bile güvenmeyeceksin diyorlar. O yüzden yani. İyi de kardeşim biz senin için bile de. Berisham FM Berisham FM. Türkera diyorlar Türkera diyorlar Perşemefem. Perşemefem, şu kadar Efendi, ya, Pekir, Mustafa Sarıtaş, teknik çocuklar? <gülüyor> tanımak, bilmek, öğrenmek ve dinlemek için tıklayın www.persemefem.com www.persemefem.com Dinleyiciler dinlediğiniz Perişan Efem, Fatih Üniversitesi ve Samanyolu Radyolar grubunun ortaklaşa düzenlemiş olduğu Medya ve Sanat Atölyesinden Bahattin Ünal tarafından kalem alınmıştır. Kendisine teşekkür ediyoruz. Ah <gülüyor> <Dinleyin>, dinleyiciler dinleyiciler. <gülüyor>